Müzekkin nüfus, Nefislerin terbiyesi, Kutbul Arif'in, Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, Dünya muhabbetinin sebepleri, Dünyayı sevmenin zararları, ve dünyayı terk etmenin faydaları nelerdir? Dünyayı sevmenin sebebine sebep nedir? Bunları da anlatayım. Bu kitapta, Cevabı verilmemiş soru kalmasın. Zira kitap, bu yola yeni talip olanların, işini kolaylaştırmak için yazıldı. Ey Aziz! Dünyayı sevmenin sebebi, ölümü unutmaktır. Ölümü unutmanın sebebi ise, geleceğe dair, uzun emellerin endişesiyle yaşamaktır. Nefsi emmare sahipleri, uzak emeller besler, Bunlara dair endişe duyarlar. Bu hale tuli emel denir. Kişi şunu şöyle edelim, bunu böyle yapalım derken ölümü unutur. Ölümü unutmak kişiye dünya muhabbetini getirir. Tuli emel nasıl gelişip kökleşir? İnsan işim ve karım ne olacak? Bu yıl bu kadar kar ettim. Gelecek yıl ne yapmak gerekir ki, bunun gerisine düşmeyeyim, hatta daha ileri gideyim diye düşünür. Bugünün işini bırakır, yarının işini düşünmeye başlar. Burada kalmaz. Bir sonraki yılı, iki yıl sonrasını düşünecek hale gelir. Yarına dahi çıkacağı belli değilken, çok fazla günün ve yılın işini düşünmeye başlar. Öyle biçe düşüne, Düşüne işliye, iş bir deryaya dönüşür. İş derya olur, kişi deryada dalgıç. Malum, dalgıç zamanla daha derin denizlere dalmak ister. Dalar ama derin denizler dalgalı olduğundan dalgıç yorulur. Gücü ve takati kalmadığından denizin dibine inemez. İnemediği için de bir şey bulup çıkaramaz. Muradına eremez. Denizin kıyısına dönmek ister. Fakat daldığı yerden, kıyılardan uzaklaşmıştır. Dalgalarla boğuşur, kıyıya varmak ister. Dalgalar bırakmaz, güç ve kuvvetten düşer. Deryalarda boğulup gider. İnsan, başta ömrünün uzun olduğunu düşünür. Bu kadar yıl yaşarım, deyip ölümü unutur. Ölümü unuttu mu, yüzünü dünyaya çevirir. Gittikçe onu sevmeye başlar. Nefsi emmarenin, hayallere ve erişilmez emellere sahip olduğunu söylemiştik. Nefsi emmarede olanlar, yarına çıkacaklarından emin olmadıkları halde, elli yıllık düş kurar, bunların peşine takılırlar. Bağ bahçe, ev bark, oğul kız, kazançlı mülkler için tedbir alırlar. Bunların hepsi için dünyalık lazımdır. Arzu dünyayı kazanmak olunca, gece gündüz demeden çalışmak gerekir. Kendini böyle teslim etmeyene, dünya kendisini teslim etmez. Muradına kavuşturmaz.